Taavuz billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dedi Musa: Ya kavmi, İn kuntum amantum billahi fe alayhi tevekkelu İn kuntum muslimin. Musa kavmine dedi ki: Ey kavmim eğer siz Allah'a iman ettiyseniz Yalnız O'na tevekkül ediniz. Eğer gerçekten Müslüman kimseler iseniz. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere da Musa aleyhisselamdan itibaren hatta bütün şeriatlerde iman ve Allah'a tevekkül birbirlerinin ayrılmazlarıdır. Allah'a hakkıyla iman eden yani onun uluhiyetini, kudretini, kullarının ihtiyaçlarını dilediği gibi karşılayacak güç ve kudrette olduğunu, her şeye kadir ve muktedir olduğunu, her şeyi yaratanın Hayrın da şerrin de sahibinin mutlak Halik'inin ve Malik'inin olduğunu, bütün varlıkların kendi emir ve hükmü altında kendisinin istediği gibi var olduklarını ve hepsinin hareketlerini kendisinin takdir ettiğini iman bilen ve buna iman eden bir kimse Allah'tan başkasına tevekkül edemez. Peygamber Aleyhisselatü vesselam, Abdullah bin Abbas'a verdiği öğütleri arasında şunları söylüyor. Diyor ki eğer bütün insanlar sana zarar vermek maksadıyla bir araya gelseler Allah'ın senin için sana ve da vermelerini takdir ettiği kısım müstesna hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer bütün insanlar sana bir hususta faydalı olmak için bir araya gelseler Allah'ın senin için takdir ettiği kısmı müstesna sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Niçin? Çünkü sahifeler katlanmış mürekkep kurumuştur. Yani ilahi takdir yazılmış ve ne olacaksa o olacak. O halde geçen derslerimizde de gördüğümüz gibi Nuh Aleyhisselam ne demişti? Siz kendi güç ve imkanlarınızla elinizden geleni yapın. Biz de yapacağız demişti. İleride Gelecek, Şuayb Aleyhisselam'a bizim dinimize tabi ol diyecekler, belirtilecek. Ne diyecek Şuayb Aleyhisselam? Onlara diyecek ki, Biz, Allah bizi sizin bu dininizden, batılınızdan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize girecek değiliz. Biz Allah'a tevekkül ettik. Artık ne yapacağınızı kararlaştırın, istediğinizi yapın diyecekler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Uhud Savaşı'ndan sonra nasıl bir haber gelmişti? İnsanlar tekrar toparlanacaklar, size hücum edecekler. Müminler ne demişlerdi? Hasbunallahu ve nimel vekil demişlerdi. Allah bize yeter, o ne güzel himaye edendir, ne güzel vekildir, ne güzel koruyucudur demişlerdi. Tevekkül insanın kendi şartları içerisinde yapması gerekenleri yapıp Neticeyi Allah'a bırakmasıdır kısaca. Yapması gerekenleri yapmadan ben nasıl olsa Allah'a tevekkül ediyorum deyip esbabı bırakmak tevekkülle alay etmektir. Dinin o önemli esasıyla alay etmektir. Çünkü Cenab-ı Allah tevekkülü böyle zikretmiyor. Kur'an ve sünnet tevekkülü böyle anlatmıyor. Sahabe-i kiram tevekkülü böyle anlamıyor. Beraberlerine azık almadan hac yolculuğuna çıkanlara Hazreti Ömer sormuş. Siz niye böyle geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz Allah'a tevekkül ederleriz diyorlar. Biz Allah'a tevekkül edin. Nasıl olsa şey o da diyor ki hayır. Siz mütevekkil değilsiniz. Siz müteekkilsiniz. Mütevekkil tevekkül eden, müteekkil de hazır iyici. Siz tevekkül etmiyorsunuz. Siz hazır yiyiciliğe alışırsınız. Böyle şey olmaz diyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Hac yolculuğu için Bakara suresinde görmüştük. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقْوَىٰ اتَّقْوَىٰ Cahiliye döneminden önce, cahiliye İslam'dan önce hacca gelenler diyorlardı ki biz Allah'ın misafiriyiz. Hacca gidiyoruz. E Allah misafirini aç, sefil bırakır mı? Elbette ona yiyecek bir şeyler gönder, verir derlermiş. Cenab-ı Allah buna cevap olmak üzere. du yani azık hazırlayın. Şunu unutmayın ki en hayırlı azık da, Evvela böyle bir anlayıştan korunmakla başlar diyor. Bu anlayıştan kendinizi korumakla azık edilmeye başlayacaksınız. Evvela bu anlayışı reddedeceksiniz. edeceksiniz, böyle tevekkül olmaz diyeceksiniz, tevekkülü hakkıyla yapacaksınız. İnsanın tevekkülü ile kuşun tevekkülü farklıdır. İnsanın yapması gereken tevekkül ile kuşun yapması gereken tevekkül arasında fark vardır. Ama kuş dahi esbaba tevessül etmek zorundadır. Kuş eğer sürekli olarak yuvasında kalırsa, büyümüş ve gelişmiş olduğu halde, onun ağzına getirip kursağına yemeği boşaltacak annesi babası olmaz. Yavruysa annesi babası bunu yapar. Değilse, büyüdükten sonra anne baba kendi yavrusuna bunu yapmaz. Ne yapar? Sabahleyin gider, Nerede bulurlarsa ne bulacaksa ne yiyecekse artık yaprak mı solucan mı vesaire ne bulursa yer öyle gelir yuvasına. Onun da tevekkülü kendisine göredir. İnsanın tevekkülü de kendisine göredir. Hadis-i şerif bu manada gayet açıktır hepiniz biliyorsunuz. Ya Resulallah diyor Ali vesselam. Devemi mescidin kapısında bıraktım. Bağlayıp mı Allah'a tevekkül edeyim? Bağlamadan mı? İqil ve tevekkel diyor. Bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Deveni bağlamadan nasıl tevekkül edeceksin? Mantığa da aykırıdır. Bu din, aklın, doğru çalışan aklın kabul etmeyeceği bir şey söylemez. Dolayısıyla... Doğru çalışan bir akıldan bahsediyorum. Şeriatın şekillendirdiği bir akıldan bahsediyorum. Bu akılın kabul etmeyeceği şeyler görürseniz orada ihtiyatlı hareket ediniz. Araştırın veya bir bilene sorun. Onu şey etmemiz lazım. Dikkat ederseniz diyor ki ey kavmim eğer Allah'a iman ettiyseniz Allah'a tevekkül edin. Eğer Müslüman kimseler isedir. İman ve İslam birbirlerinin ayrılmazlarıdır. İslam teslimiyet göstermek demektir. Teslim olmak demektir. Hükme iman ediyorsan veya neye iman ediyorsan o iman ettiğin hakikatin eline kendini teslim etmen gerekir. Yani iman İslam'ı, İslam imanı beraberinde getirir. Bunlar birbirlerinden fazla ayrılamazlar, uzaklaşamazlar. Bunun üzerine Musa'nın kavmi iman ettikleri için dediler ki فَقَالُوا أَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا Biz Allah'a tevekkül ettik. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Rabbimiz bizi zalimler topluluğunun fitnesine maruz bırakma veya onlar için bizi fitne yapma. İki şekilde anlaşılmıştır buradaki fitne ile karşı karşıya kalmak, zalimlerin fitne konusu olmak. Bir, biz sana iman ettiğimiz halde zalimler zor durumda olduğumuzu görerek bize dönüp de bakın, Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Her şeye kadir olduğunu söylediğiniz Allah sizi bu halinizde bırakıyor. Ya Rabbi bizi onların bu şekilde imanımız hakkında kötü kanaatler beslemesine sebep olacak halde bırakma demektir. İki, Ya Rabbi iman ettiğimiz için kafirler bizi azap ve işkencelere maruz bırakmasın. azap ve işkencelere maruz bırakmaz. Her ikisinin de her iki mananın da kastedilmiş olması mümkündür. Dua ayetidir burada dikkat ederseniz. Ellellahi tevekkelnâ Rabbena la tec'alnâ fittenel kavmil zâlimîn. Dua Cenabı Allah'a her müminin her vesileyle yapması gereken bir ibadettir. Müminin adeta duasız bir anı geçmemelidir. Mümin sabah uyanır, uyanmaz yatağından kalkar, kalkmaz hatta gözlerini açar, açmaz. Şuuru uykudan uyanıp başına gelir, gelmez Allah'a Kendisini ölüme benzeyen uykudan dirilttiği için hamd ederek başlar. Allah'ın adıyla sabahı ettik der. Allah'ın bu günü bu sabahı bizim için hayırlı kıl der. Bereketli kıl der. Namazını kılar Allah'ı zikreder. Oturur yemeğine yer zikirle başlar. Evinden çıkar, dua ile çıkar. Yola koyulur, dua ile koyulur vasıtasına biner, dua ile biner. Gelir dükkanının veya işinin kapısını açar. Oturur, dua ile başlar. Rabbim bana helal, kızılç, kazançlar nasibeyle, hayırlı kapıları aç de der. Oh. Beni şunun şerrinden, bunun kötülüğünden, şeytanın vesaire şerrinden koru diye muhafız eder. Dua ile mümin, Allah'la sürekli ifadelerinde ise bir irtibat halindedir. Evine girerken, dua ile girer, çoluk çocuğuyla birlikte güzel, hoş vakitler geçirirken Allah'ı hatırlar, bu nimetten dolayı hamd eder, bu güzel nimeti, nimetle beni nimetlendirdiğin için şükürler olsun der, uyuyacağı zaman Allah'a kendisini havale ederek uyur. Müminin yani, gerçekten Peygamber Aleyhisselatü hayatını tetkik ettiğimiz zaman, Duasız bir zamanı geçmiyor. Dua yalnız namazların sonunda yaptığımız bir şey olmamalı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bu manada tetkik ettiğiniz zaman adeta hayatı duadan ibaret dersiniz. <gülüyor> mesela hadis kitabı en uzun bölümlerden birisi de Peygamber Efendimiz'in duaları bölümüdür. En uzun bölümlerden birisi, dua bölüm. Öyle baya uzun diğer bölümlere göre birkaç bölümü var Muharrem. Biri işte alışveriş bölümüdür, biri edep bölümüdür. Kat edin edep bölümü. Ve biri de dua bölümüdür. Ya, Tabii Cenab-ı Allah öyle diyor. "Kul ma yaba bikum Rabbı lauladu'a Duanız olmasa Rabbim sizi neylesin? Size ne ehemmiyet versin ki? Niye önemsesin ki sizi? Size niçin değer versin ki? Demek ki Allah'a dua bizim Allah nezdindeki değerimizi arttıran bizim en önemli eylemlerimizlendi Kulluk eylemlerinin en yücesidir. Zorlu zamanlarda dua, nimet zamanlarında dua yani mümin Hiçbir halde Allah'ı unutmaz. Hatırladıkça ona dua eder. Ya hamd ile, ya şükür ile ve ondan bir şeyler isteyerek. Fark etmez. Devam ediyor dua. Ve neccinâ bir rahmetike minel kavmil kafirîn. Ve rahmetinle bizi kafirler topluluğundan koru. Çünkü onlar iman edenlere her fırsatta verebildiklerinin azami çapta zararlarını vermeye çalışırlar. Zarar vermeye çalışıyorlar. Bunun için uğraşırlar. Onlara karşı da şeytana karşı da bizim en iyi koruyucumuz Cenab-ı Allah'tır. Bu da bir çeşit tevekküldür. Senin kendini korumak için alabileceğin tedbirler sınırlıdır. Bir noktadan itibaren belki düşmanın gücünü karşılamaktan zayıf kalır, karşılayamayacak kadar yetersiz kalır. Kalabilir, mümkündür. Veya tam bir tedbir alırsın, Cenab-ı Allah o tedbiri faydasız kalk edebilir. Onun için dua ile tedbirimizi ve tevekkülümüzü tamamlamasını bilmemiz lazım. Fiilen de dua edeceğiz, sözümüzle de dua edeceğiz. Fiili dua esbaba tevessül etmektir. Kavli ve kalbi dua ise bunu sözüyle söyleyerek çevresindekilere Allah'ı hatırlatmaktır. Bunun üzerine biz Onları nasıl yönlendirdik? Ve evhayna ila Musa ve akihi Şunu da belirteyim. Bu surenin bir özelliği de çeşitli duaları ve bu duaların Cenab-ı Allah tarafından kabulünü ihtiva etmesidir. Burada Musa Aleyhisselam'ın duası var. İleride Yunus Aleyhisselam kavmininden bahsedilecek vesaire. Ve biz Musa'ya ve kardeşine şunu vahyettik diyor. Dua ettiler ya bizi fitneye maruz bırakma ve bizi rahmetinle kafirlerden koru. Nasıl koruduğunu Cenab-ı Allah anlatıyor. Bunun üzerine biz Musa'ya ve kardeşine Mısır'da kendi kavminiz için evler edinin, evler yapın. Ev yapacağınız yerleri tespit edin ve yapın. Ve evlerinizi kıble Ve evlerinizi kıble yapın. Biraz sonra açıklayacağız. Ve kıy mussale. Ve namazı dosdoğru kılın. Ve müminleri müjdele müminleri. Müminleri müjdelerle. Cenab-ı Allah'ın bu vahyi indirmesinin sebebi müfessirlerin açıkladıkları üzere şu. Firavun İsrail oğullarının iman edenlerinin açıktan ibadet etme hürriyetlerini kaldırıyor. Ağır cezalar veriyor. Bir zamanlar İslam dünyasının bazı ülkelerinde de oldu bu. Halen Mescid-i Aksa'da uygulanıyor. <gülüyor> 50 yaşından küçük <gülüyor> kimseler Mescid-i Aksa'ya alınmıyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Tunus'ta bir zamanlar <gülüyor> gençler irtunamıyor. Kadınsa, kızsa Erkekler sakal bırakamıyor. Genç delikanlılar arasından camilere devam edenler cami kapılarında bekleyen ki bunu bizzat gösteriyorlardı. İsteseler gizli de yaparlardı. Gayeleri caydırmak. Açıkça tescil ediliyor. Tespit ediliyordu. Kameralarla kaydediliyordu. Türkistan'da şimdi Çin hakimiyetindeki Türkistan'da hala benzeri uygulamalar hem de daha katı bir şekilde yapılıyor. Ve belki bilmediğimiz daha birçok yerde Müslümanlara benzeri uygulamalar yapılıyor. Bu dini hürriyetin en daraltıldığı yerlerden örnekler. Diyebiliriz ki eğer bir Müslüman ve Müslüman topluluğu İslam'ı hayatının tamamına bütün ilişkilerine hakim kılamıyorsa bir noktadan itibaren İslam ahkamının önüne egemen olan yasalar, kanunlar, anayasalar İslam'ın uygulanmasının önünde engel teşkil ediyorsa orada Kur'an-ı Kerim'in bakış açısına göre Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın bakış açısına göre Kur'an noktayı nazarından din hürriyeti orada zedelenmektedir. Hatta sınırlandırılmaktadır, daraltılmaktadır. Bunun kaldırılması lazım. Ben bir Müslüman olarak biz Müslümanlar olarak kendime, aileme onların eğitimleri de dahil olmak üzere bizler Müslümanlar olarak cemiyet hayatımıza ahlaki, iktisadi ve siyasi hayatımız dahil olmak üzere hayatımızın bütün alan ve cephelerine eğer İslam'ı uygulamakta zorlukla karşılanıyorsak bilin ki zorlukla ve zorlanmayla veya engellemelerle daha doğrusu karşılaştığımız noktadan itibaren dini hayatımız hürriyetimiz engelleniyor. Bunun en basiti ekonomik hayatımızı faizsiz bir yerlere kadar götüremeyişimizdir. Görünüşte hukuki bir sistem kurulmuş ya. Ya senin hukukun benim hukukumu ihlal ediyor. Ben sana Müslüman olmadığın halde hukukumu sana dayatayım demiyorum. Sen bana niye layık olmadığım halde laik hukukunu dayatmaya kalkışıyorsun? <gülüyor> Eğer o kendi yaptığını savunuyorsa o zaman benim de ona kendi hukukumu dayatma hakkım var. Onun kafasına göre doğması lazım. Fakat İslam bana bu hakkı vermiyor vallahi. İslam diyor ki senin dinine iman etmiyorsa sen onu kendi inancından bırak. ve hali varsa gitsin görsün. Çünkü bizim hukukumuz, şeriatımız ona iman ile birlikte teslimiyetle gerçekleşir. İman ediyoruz, teslimiyet göstermek istiyoruz. Yok diyorlar sen Rabbine teslim olmayacaksın. Onun şeriatına teslim olmayacaksın. Bizim koyduğumuz mevzuata uyuyacaksın. Burada düpedüz Müslümanlara, dinini yaşamak isteyenlere bal gibi zulüm vardır. Evet biz mazlumuz kardeşler. Bize zulüm ediliyor. Çünkü dinimizi yaşamamızın önünde dünya kadar engel koymuşlar. Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede Firavun'un zulmünden kurtulmanın yollarını şey diyor. Ve bu taşını gösteriyor ki namaz gibi bir ibadet bütün şeriatlarda Allah'a ibudiyetin artık vazgeçilmeyecek son sınırdır. Ondan hiçbir şekilde vazgeçilemez. Biz ona vahyettik diyor Musa'ya ve kardeşine. Mısır'da kavminiz için mescitler edinin yani diyor. Beyt. Allah'ın adı Beit'tir, değil mi? Allah'ın e, Kabe'sinin adı Beytullah'tır. Beyt. Evler edinin. Ve evleriniz kıbleye dönük olsun. Bir manası bu. Ve akibus saleh. Ve o evlerde namazı ikame edin. Yani o zulüm, zalimlerin zulümlerinin uzanamayacağı şekilde artık ibadetinizi yapın diyor. Demek ki müminlerin zayıf oldukları hallerde ile zayıf oldukları hallerde egemen olan zulümlere ve sistemlere karşı yerine getirmek zorunda oldukları mesuliyetler ile güçlenmeleri halinde o egemen sistemlere karşı takınacakları duruş ve tavırlar arasında şekil ve mahiyet itibariyle fark vardır. Ayet-i Kerime buna değiniyor. Ve diyor ki, Ve beşşiril mu'mini O zalim firavuni düzenlerin baskılarına rağmen dini hayatlarını, dinlerinin gereğini Güçlerinin en son noktasına kadar uygulamakta sebat gösteren, bu hususta tavizkar davranmayan iman edenlere müjdeler veriyor. Ve kâle Musa, Rabbena inneke âteyte fir'avne ve mele'ahu zîneten ve emvalen fil hayâti d Rab'na liydilu an sabilik. Rabbana tmis ala mulihim ve şuddu ala kulubihim fe la hatta yaru'l Bu da bu kadar ağır baskı ve zulüm yapmaları neticesinde Musa aleyhisselam'ın Firavun kalmine ve nizamına beddua etmesini gösteriyor. Diyor ki Musa dua etti aleyhissalatü vesselam, Harun aleyhisselam da amin dedi. Duacısı Musa amin diyeni de Harun olan aleyhissalatü vesselam ikisine de bir dua hakkındaki kanaatiniz ne olabilir ki? Elbette ki bu dua makbuydur. Rabbimiz diyor sen diyor Firavun'a ve onun etrafında bulunan onun ileri gelenlerine dünya hayatında, ahirette yok ha, dünya hayatında bir süs ve püs, zinet verdin ve bir takım mallar verdin. Rabbimiz diyor sonunda bunlar senin yolundan insanları saptırıyorlar bu imkanlarıyla. Ya. Çünkü Firavuni bir nizam Hükmedecek olursa Fesattan başka bir şey çıkartamaz ki Çünkü Daha önce de gördüğümüz gibi Bakara suresinde mesela Müfsidler, kafirler, zalimler İşleri, güçleri, düşmanlık etmek olanlar Yeryüzünde hakim olsalar, yönetici olsalar ne yaparlar? Ve eğer tavlâ فيها, saa fil ardi, fil ardi ve ve Orada işin başına gelirse diyor bu gibi kimseler, yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için çalışır. Bütün gücü, çabası, gayreti bunun içindir. İşte Firavun ve kavmi de, ileri gelenleri de bu şekilde sahip oldukları malları ve diğer imkanları insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak ve saptırmak için kullanıyorlardı. Günümüzde olduğu gibi. Günümüzde Allah'ın beşeriyete, insanlığa ihsan ettiği bu mal ve mülk Allah'ın dinine karşı kullanılır. Allah'ın kullarının Allah'ın yolundan çıkartılmaları uğrunda harcanıyor. Fesat için harcanıyor ve tüketiliyor. Onun için Usa Aleyhisselam diyor ki madem bu işe yarıyor, başka bir işe yaramıyor. Rabben atmus ala emvalihim. Rabbimiz onların mallarını yerin dibine geçir. Ve şiddet ala kulubih. Kalplerini de sıkıştırdıkça sıkıştır. Rahat görmesinler. Hayat onlara zindan olsun. Görünüşte saraylarda yaşasalar bile. Zinet mallar içerisinde yüzseler bile Sıkıntılı bir hayat yaşasınlar. Taha suresinde Cenab-ı Allah böyle diyor zaten. İman etmeyenleri biz dar bir hayatla, sıkıntılı bir hayatla yaşatırız. Onlara sıkıntılı bir hayat yaşatırız. Hayatlarında rahat etmezler onlar. Devamlı kalpleri dardır, sıkıntılıdır, tedirgindirler, huzursuzdur. İşte Musa Aleyhisselam da diyor ki bunlar bu malın mülkün kendilerini bir yere götüreceğini bir yerlerde koruyacağını sanıyorlar. O zaman mallarını yerin dibine geçir kalplerini de alabildiğine sıkıştır. Çünkü onlar can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmeyecekler. Can yakıcı azabı ...görünceye kadar iman edecekleri yok. Şunu unutmayın... ...hiçbir peygamber... ...Allah'ın iznini almadan... ...kavmine beddua etmez. Biz diyor Nuh'a... Nuh ...artık... ...senin kavminden sana iman etmiş... ...olanlardan başkası... ...iman etmeyecektir. Diye vahyettik. Dedikten sonra Nuh Aleyhisselam kavmine beddua etti. Peygamber Aleyhisselatü Selam'a da kavmine beddua edildiği zaman ümit ederim ki soylarından iyi insanlar gelecek. Onun için beddua etmiyorum ki. Cenab-ı Allah ona deseydi ki hayır artık bunlardan hayır gelmez, soylarından da hayır gelmez deseydi onlara beddua ederdi. Bu şekilde Musa Aleyhisselam da onların iman etmeyeceklerini Cenab-ı Allah'ın vahiyyle bildikten sonra Musa Aleyhisselam'a ve onunla birlikte iman edenlere baskı ve zulümlerini en ileri bir önceki ayet-i kerimede açıklanan en ileri hadde ulaştırdıktan sonra Cenab-ı Allah ona kalbine beddua etme iznini veriyor. Beddua veya dua edecek ki Musa Aleyhisselam da bunca davetine rağmen onlardan ifade ise gönlünü ferahlatacak bir neticeyi alamadığı için ve duanın neticesinin gerçekleştiğini görerek kafirlerin helak olduğundan dolayı da rahatlamış olsun. Bu da ayrı bir nimettir. قَالَ قَدْ اُجِيبَ الدَّعْوَةُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانْنِ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Cenab-ı Allah onların bedduasına cevap verdi. Yaptığınız dua kabul olundu. Ama duamız kabul olundu diye sakın şımarın. فَسْتَقِيمَا Bundan böyle de dosdoğru istikamet üzere yürümeye devam edin. Çünkü mesele kavmin helaki meselesi değildir. Mesele hayatta kaldıkça istikamet üzere yürümek meselesidir. Bunu devam ettirmek meselesidir. Ve bilmeyenlerin yoluna da sakın, Uymayın, onların yollarını izlemeyin. Neyi bilmiyorlar? Allah'ım bilmiyorlar, ahireti bilmiyorlar. Daha ne bilseler hiç kıymeti yok ki. O bildikleri dünya hayatının zahirinin bir kısmıdır sadece. Ahireti bilmeyen bir kimse bilgi sahibi değildir ki. Niye? Çünkü kısır görüşlüdür. Gördüğü maddenin ötesine bakış açısı uzanamaz. Bakışı uzanamaz, devam etmez. Orada kalır. Onunla sınırlıdır. Onun için Cenab-ı Allah iman etmeyenleri bilmeyenler olarak nitelendirmektedir. Sakın o bilmeyenlerin yoluna da tabi olmayın. Ondan sonra artık bedduanın tahakkuku geliyor. Onlara öğüt verildi. Sizin duanız kabul edildi, gerçekleşecek. Ama siz de nasıl olsa duamız gerçekleşecek diye işin arkasını bırakmayın diyor. Yine istikamet üzere devam edin. Daha ikinizin de İsrail oğulları arasında yapacak işiniz var. Hayat bitmeden... Bedendeki ifade setten emaneti Cenab-ı Allah'a teslim edilmeden Müslüman'ın yapacak işleri de bitmez. Ömrümüzün son nefesine kadar yapacak işlerimiz var. Gücümüze, takatimize, imkanlarımıza göre. Ve bunlardan sorumluyuz. Boş durmak, atıl durmak, bir şey yapmamak, İslam ile bağdaşan bir hal değildir. Olmaz. Vakit öldürmek, aman ya Rabbi. Ne anlamsız bir ifade. Müslümanın hayatında yeri olmaması gereken bir şey. Gerek söz olarak, gerekse vaka olarak. Müslüman vakti ihya edebilen insandır etmesi gereken insandır. Salih amellerin la vakit öldürecek değil. Sen vakti manalandıracaksın, anlamlandıracaksın. Değerine değer katacaksın. Bize öğrenciliğimizde öğretilen ilk söz şudur. El vaktuk eseyf fe in lam Zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni biçer. Onun için zamanı iyi değerlendireceksin. Mümin için zaman bir şey falan budur. En büyük sermayemiz bu. En büyük varlığımız bu. Her şeyi zamanla yapabiliyoruz. Zamansız da hiçbir şey yapamayız. Onun için onun kıymetini iyi bileceksin. Kıyamet gününde sorguya çekilme, herkesin çekileceği beş husustan birisi budur. Zamanımızı nasıl değerlendirdik? Yapacak hiçbir şeyin mi yok? Ezbere bildiğin Kur'an ayetlerini yok. Ok. La ilahe illallah dey. Müslümanlara dua et. Tefekkür et. Boş durmak Yok. Otobüste gidiyorsun aval aval dışarıya bakma. Bir şeyler yap, tefekkür et. Oku. Kainatı oku, kitap oku, bir şeyler oku. Dur durma yani. Müslüman hayatında boşluk olmaz. Olmamalı. Olmamalı. Buna dikkat edeceğiz. İşte dua kabul edildi ve duanın infazı 9. 90. ayeti kerimede Diyor ki geçe verdik İsrail'e denizi. Biz İsrail oğullarının denizi geçmelerini sağladık. Bunun tafsilatı başka ayetlerde geçmişti, ileride de gelecek. Oraya bırakıyoruz. Saat bahum firavun ve junudu bagyan va adra. Firavun'un askerleri haddi aşarak ve düşmanlık ederek onların arkasından gitti. Hatta ize edrakehul gharak Onlar geçtiler ya dua kabul edilecek. Nihayet diyor da Firavun'u artık idrak edince yetişince yani o da boğulunca ''Kale âmentu ennehu la ilahe illellezi âmenet bihi benhu İsraile ve Ademine'l Müslümin.'' <gülüyor> Dedi ki, ''İsrail oğullarının kendisine iman ettiklerinden başka bir ilah olmadığına iman ettim ve ben Müslümanlardanım.'' Bana karabül basma dedikleri gibi. Olmaz. Olmaz. Her şey vaktinde yapılırsa kıymetlidir. Bazı şeylerin kazası da mümkündür ama <gülüyor> vaktinde yapılırsa hiçbir zaman kaza eda gibi değildir. Ama bazı şeylerin kazası da olmaz. İmanın kazası yoktur. Onu zamanında yapacaksın. İmanın kabul edileceği haller bellidir. Hayattan ümit kesilmediği sürece ve kıyamet alametleri, büyük alametlerinden biri zuhur etmediği sürece kişinin imanı makbuldur. hastalanda ağır hasta, tövbe de aynı şekilde. Ağır hasta ama ölüp ölmeyeceği belli değil. O halde bile Belki ölümle neticelense yapacağı tövbe makburdur. Ama Firavun gibi boğuldu artık boğulacak bitti. Bitti ölüyor can çekişiyor. Eh iman ettim. Şimdiye kadar neredeydi aklın? Neredeydi iraden? Şimdi öğrendiğin hakikati Musa aleyhisselam sana o mucizeleri gösterirken bilmiyor muydun? Görmemiş miydin? Onlar dolayısıyla Musa kesinlikle doğru söylüyor kanaati sende uyandığı halde yalanlamakta ısrar etmemiş miydin? Onun için Cenab-ı Allah sonraki ayet-i kerimede diyor ki el ana, ve kad asayta kablu ve kuntemine l-mursidin Şimdi mi iman ediyorsun? Şimdi mi? Geçmiş olsun. Bugün, Geçtiği borun pazarı gibi. Bak geçti treni kaçırdın Treni kaçırdın artık İmanın treni gitti Senin için kaçtı Daha önce hep isyan etmiştin Ve Bozgunculuk çıkartanlardandın Şimdi seni kurtaracağımızı mı bekliyorsun <gülüyor> İmanını kabul edeceğimizi mi bekliyorsun Bari dünyamızı şey ettik, ahiretimizi kurtaralım diyor. Yok, öyle bir şey yok. Helal oldu gitti. Ama Firavun kavmi Firavunun öleceğine zaten inanmıyordu. Bu yanlış inanç İsrail oğullarından bazılarının da kalplerinde şu veya bu miktarda yer etmişti. Onlar da ölmeyeceğini düşünüyorlardı veya tereddüt ediyorlardı. Acaba ölür mü diye. Çünkü her İsrail oğullarından kim gözünü açmışsa Firavun yaşıyor. Uzun bir hüküm dönemi geçirmiş diyorlar. فَالْيَوْمَ نُنَج۪يكَ لِبِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَا الْخَلْفَكَ آيَا Bugün seni senin arkanda kalanlara bir ayet, bir alamet bir mucize olabilmen için bedeninle sadece seni kurtaracağız. bedenini sular çekildikten sonra efendime söyleyeyim savaş teçizatınla, tacınla, bilmem neyle, altın arabalarınla vesairella gözler öne sereceğiz. Bakın ha işte Firavunumuz bu halde. Wa inne kesiran minennasi an Ama Bizim gösterdiğimiz tek ayet Firavun'un bu bedeni değil ki. İnsanların birçoğu bizim ayetlerimize karşı gafildirler diyor. Ayet bir değil ki. Yalnız Firavun'un helak edilmesi değil ki. Pek çok ayet var. Sayısız. Güneşin doğması batması bir ayet. Gecenin gelmesi bir ayet, gündüzün gelmesi bir ayet, bunca mahlukat bir ayet. Hangi birisini sayacaksınız ki? O halde gafillerden olmamak lazım. Gerek kainattaki Allah'ın ayetleri, gerek Allah'ın kitabındaki Allah'ın ayetleri. Bizim için çok önemli düsturlar, alametler, belgeler, yol göstericiler olarak... ...hayatımızı düzenlemeli, tanzim etmeli. Peygamberlerin mücadelesi budur, peygamberlerin davası budur. Yani peygamberler beşeriyeti Allah'ın istediği gibi yaşatmak için gelmişler. Beşeriyeti dünya ve ahirette Allah'ın razı olduğu dine uygun yaşamaları için onlara öğüt vermek, onlara yol göstermek... Öğüt, onlara öğütlem, öğüt vermek ve onlara örnek olmak için gelmişlerdir. O bakımdan Cenab-ı Allah peygamberler göndermekle, kitap indirmekle gerçekten beşeriyete karşı çok büyük, beşeriyet üzerinde çok büyük ve istisnai, daha doğrusu sonsuz lütuf ve ihsanlarda bulunmuştur. Cenab-ı Allah bizlere de bu lütuf ve ihsanların kıymetini bilmeyi Nasip ve müyesser eylesin. Şimdi e, bize ifade ise verilen bir emanet ile alakalı olarak sizi bilgilendirelim. Daha önceleri İstanbul'dan e, iken tanıştığım aslen Suriyeli Türk vatandaşlığına geçmiş bir Müslüman Hatay'da Suriye'deki kamplardaki Müslüman kızların çok miktarda yani 2-3 bin kadar, 1200-300 kadar özellikle ergenlik yaşına yeni gelmiş kızların Bona ile birlikte baş ölçüsüne ve e, hatta pardesülere ihtiyaçlarının olduğunu söylüyor. Çevrenizde bunu yapabilecek, sağlayacak, yardımcı olabilecek kimseler varsa eğer haberdar ederseniz beni... Ben de size o arkadaşın telefonunu, adresini veririm, onunla şey dersiniz. Yani Türkçesi çok iyi değil, ee, istediği budur, adresini verirsiniz, kargolanır, gönderilir. Yani bakarsınız kimisi benden şu kadar der, kimisi bu kadar. Eğer varsa, çevrenizde böyle bir imkan varsa, e, dedi ki çok ihtiyaç var dedi. Ne kadar gelirse o kadar şey. Yalnız Hatay'da değil, kilise kadar kendisi gidiyor Suriyeli'de olmasa hasebiyle. Eskiden beri yani tanıdığımız, güvendiğimiz İslami endişesi olan bir kardeşimiz. Senelerden beri zaten Suriye'ye giremiyor. Giremiyor. Yani o da evlatları, çocukları darmadağın edilmiş ama neticede allah Teala Teala işte bu şekilde yardım ediyor. Vatandaşlık kalmış şu anda. Yani uzun süre Türkiye'de de bayağı tedirgin ve zorluklarla şey etti. Şu anda rahat o malada kendisi ama öyle birisi Gayretli bir Müslüman bildiğimiz gördüğümüz kadarıyla geçen mesela Kur'an okutmakta olduğu öğrenciler için bir vesileyle işte bin tane amme cüzü, işte bin tane silgi, kalem, turaj, defter mefter falan sağolsun bazı Müslümanlar şey ettiler, ettiler, verdiğimiz adrese gönderdiler. O da ulaştığını söyledi. Yani varsa böyle bir imkanınız, çevrenizde, şeyinizde haberimiz olursa, ilk fırsatta onlara yardımcı olursak hayırlı bir şey olur. Onlar da bizim aslında misafirlerimizdir. Yalnız başörtüleriyle, yalnız şeyleriyle değil, her şeyleriyle imkanımız olsa da ilgilensek. Fakat bize böyle bir ihtiyaç daha arz edilince, ben namazdan sonra geldi arkadaşın telefonu. Şimdiden de ben de hatırıma ilk olarak buraya söylemek geldi. Allah halik ise tabii kısmet ettiyse o olacaktır. Peki subhan